yenilik için hazırlık yapılıyor gibi. Onun için de namazı bir caminin girişinde bir yerde kılacağız. Hocafen hazretleri var. Bir de hocafen hazretlerine yakın gibi gözüken ama saklı düşüncede olan bir arkadaşımız vardı. namaza duralım dediğimiz zaman hocafen hazretleri ona imamlık yapmasını söyledi. O da efendim sizin gibi alimler derken bize düşmez böyle bir şey dedi. Hoca da Mersesler orada gayet zahatça evladım alimlik kim, biz kim dedi. Fakat o tarzda söyledi ki ben yani rüyamda öyle ağlamışım ki o ağlamakla uyandım. Yani onun o hali Sanki hayatında her şeyde o tevazu vardı. Ve karşısındaki insanı hakikaten söylediği her sözü yeni öğreniyormuş, yeni duyuyormuş gibi bir intiba veriyordu. Tabi hac esnasında bir rastladığım ben bunu duyduğum için görmüş gibi söylüyorum şimdi? Veya ben gördüm de bana anlatıldıktan sonra bu hadiseyi mi e, kendim görmüş diyorum Bilemiyorum ama bizim bir yoğurtçu amcamız vardı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. O anlatınca ben de sanki oradaydım gibi geldi. Bir hac esnasında Hoca Efendi Hazretleri çadırdayken namaza camiye gidemek veya cemaat olarak gidilmedi. Onun üzerine namazı orada çadırda kılalım kral, denildi. Tabi öğle namazı kılınacak orada bulunan huzefendilerden bir kısmı işte mutlaka cem edilmesi gerektiğini söylediler bir kısmı da ancak İmam'a Arafat'ta uygunduğu takdirde bu cem olabilir. Biraz da bundan dolayı ileri geri münakaşalar olunca Hoca Efendi Hazretleri Arafat'taki o münakaşadan hoşlanmadı. Kalktı abdest aldı. Ve kanet getirin dedi. Kendisi namazı kıldırdı. Böyle kılındıktan sonra da ikinci namazı hemen öğlenin arkasından tekrar kanaat getirin dedi. İkindiyle birleştirdi. Böylece orada bulunanlardan yani kem edilmesi icat ettiği hakkındaki kesin kanaati olanlar hani birazcık da diğerlerine müstehsi bir tarzda yani bizim dediğimiz doğru gördüğünüz gibi diye bakınca dönüp oturduğunda yani biz de öyle kıldık ama kanaatiniz doğrusu öbür türlüydü diye de ifade bulundu. Şimdi o kadar bir yani bir ihtilafın halinde bu bana çok teyhir etti. Çünkü yani öyle veya böyle olması elbette mutlaka tetkik edilmesi gereken bir husus ama kalp kırmaktan birbirini üzmekten veya tekebürden çok daha güzel bir şey gibi geldi. Tabii benim ee, rastladığım bir iki husus olmuştu. Ee, çocuklarımın birçok buna benzer hadise var da iki çocuğumun son doğduktan sonra ismini arkadaşlara söyledi. Hocaefendi Hazretlerine sorsunlar diye. Mehmet diyorum ben şimdi gerçi de hep doğduğu zaman Muhammed Zahit. ve abimiz de Hocaefendi Hazretlerinden biraz da de aşarak, yani ne isim koyalım diye değil de Muhammed Zahid ismini koymamıza müsaade ederler mi? diye de, yalnız Muhammed Zahid diye de vurgulamıştım, böyle sor diye. O halimiz Hoca Efendi Hazretleri o sene hacca giderken havaalanında sormuş. Sorarken de Efendimiz demiş, Mehmet Zahid ismini koymayı için müsaade istiyorlar deyince Hüzefendi Hazretleri her ne dönse demiş? demiş, bizde hep Mehmet sahip dedik ama bu işin aslında Muhammed'dir. Hiç de kimse bunu böyle koymayı düşünmez. Demiş, tam da zene bana telefon ettiler. Öylece birinci çocuğumun ismini öyle koyduk. Son çocuğumuz da kızının ismi konuşken de bize annesinin ismini de koysak denildi bence de annenin ismi bizde hiç konmaz yani böyle bir usulde yok onun için kendimize göre bir isim dedik biz biz yine biraz bu ismi koyalım mı diye müsaade istemiştik yine hoca özellikleri kendisine o ismi sorup da müsaade istemeyince Annesinin adını neydi demiş. <gülüyor> Böylece bize iki yerde de e, bu isim tasihini e, yaptırmıştı. <gülüyor> Hakikaten e, ben sonradan da fark ediyorum Osman bize harca hacca giderken hep karayoluyla getirdi. Ben şimdi yolculuğu bu yaşımda Sivas'tan İstanbul'a arabayla gelirsen bir gün kendine zor geliyor. Ama e, rahmetullâ aleyh üç bin, dört bin kilometrelik yolu o yaşta arabayla gider. Hiçbirimizin yani çektiği yorgunluk kadar da yorgunluk çekmiyor gibi bir intiba uyandırırdı. Cenab-ı Hak şefaatine nail etsin. Ben sadece bu kadarlık sihirine e, gelenleri aktarmak istedim. Cenab-ı Hak bizlere kardeşliği, bir, bir beraberliği nasip etsin. Huzabuzun da inşallah şefaatlerine nasip etsin. Amin Allah. Allah'a Sen mücide eder misem, sen mutlaka rahmet ederim. Cezasından Elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahirrahmanirrahim. Vesselam ve selam aleyhi resulü Muhammede ve sahb ve ecman. Çok değerli hocalarım, muhterem kardeşlerim. <gülüyor> Cenab-ı Hak'ın hamdü olsun ki bu gecenin ilerlenmiş saatinde hep bir arada çok hayırlı bir maksatla burada toplanmış bulunmaktayız. Bizlere sayısız nimetler bahşeden Cenab-ı Hakk'a böyle bir lütufta da bulunduğu için hamd ediyor ve şükrediyoruz. Cenab-ı Hak'ta niyazımız hepinizin amellerini makbul, niyetlerini haliseylemiş olsun. Hadis diye nasip edeceğiz, senkit vardır. Fakat söz doğrudur. O da şu, hem de zikri saliha tenzil Salih insanlar anıldığı vakitte Allah'ın rahmeti o topluluğa gelmiş. Bu mübarek muhterem hocamızın vefat yıldığının dolayısıyla onun anmak, hatıralarını yad etmek, sözlerinden ibretler almak ve Yaşar halini halinde uyuşturmak amacıyla böyle güzel bir toplantı yapılmış bulunmaktadır. Bu toplantıyı tertip edenlere, uzaktan yakından teşvik edenlere, burada muhterem hocamıza ait hatıralarını dile getirenlere hepsine birlikte huzurumuzda teşekkür ediyorum. Bunlara razı olsun diyorum. tarih hocamızla ilgili bize de nasıl ı Hak nasip duyuldu. sohbetlerinde, meclislerinde, vaat-ıla şahitlerinde, hücrelerinde bulunduk ve olduk, Elhamdülillah. Fakat Salih Bey kardeşimizin bekadettiği gibi muhabbetin haricinde bir intisat olayı olamamıştır. O bizim için bir Kayıttır. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Bir <gülüyor> çoğunuzun tanıdığı İmam Hatip Okulları'nın kurucusu Rahmetli Ceren Hoca Efendi. Hem hocanızdı hem de beni kendisinden hususu olarak çok seyir aldığım bir Hüseyi Efendi'ydi. Ders alırdım. evler devam ederdi o mübarek daha önce bir başka şey efendiye intisab etmişken aralarında bir meseleden dolayı ayrılık çıkıyor, ihtilaf çıkıyor onu terk ediyor ve hocamız Mehmet Sahip Efendi'ye intisaba gidiyorlardı ben de o sırada, sohbetine birlikte iştirak ettim birkaç meclisinde bu hocamızla birlikte bulunduk. O saatin o fevzi huzurundan ettik. Allah rahmet eylesin her ikisini de, her ikisinde de, her kişi de nur içinde yasınlar. Tabii burada anlatıldığı gibi hem yükseldi, hem mükemmeldi, hem mükemmiliydi, hem Hüsnü ahlak sahibiydi. Hem İslam'ı yaşayanlardan biriydi. Nasıl ki Hazreti Aişe Valide efendim, Hazreti Aişe Valide Anadolu'da soruyorlar, Resulullah'ın ahlakını bize tarif eder misiniz? Buyuruyorlar ki onun ahlakı, Kur'an'ı ibaretti. Kur'an-ı Kerim okulmuyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de emredilenleri eksiksiz ifade yasaklarından suret-i katiyete iştinab eder. Bu Ümmet-i Muhammed'in bir hususiyeti var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim nasıl tevassüren nakledilmişse hapis çelikler aynı şekilde sirtüle ile nakledilmiştir. Bunun yanında fikir hali yani manevi ilimler, kalbi ilimler bu da Allah'a çok şükür. Sirtüle hiç kesintiye uğramaksızın Resulullah'a kadar ulaşmıştır. Bugün kendisini burada bu gece de bu büyük saatte aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o mübarek ahlakını, güzel ahlakını nefsinde cem etmiş ve bunun silsile yoluyla ahzetmiş büyük bir mübarek zat tabi bunlara karşı Bizlere dışarı vazife ne diye diye düşünecek olursak, her şeyden önce bunlar bu mertebeye nasıl ulaşmışlardır? Durup dururken hiç kimse böyle bu hallere, bu mertebelere, bu manevi makamlara ulaşamaz. Bir çabayla, bir gayretle, bir sahiplikle bunlar olabilmektedir. Bizlere de bu mübarek saptara anarken, bunlardan ders alırken en fazla dikkat edeceğimiz husus bunlar nasıl yaşamışlardı, İslam'ı hayatlarına nasıl tatbik etmişlerdi. İşte sözleri, sohbetleri, aile, hayatı ve insanlara davranış şekli nelerdir? Biz de aynı şekilde bunlar gibi hareket etmiş olursak, hem hayatımıza çekip zemlemiş oluruz, hem de emaneti bizden sonraki nesillere intikal ettirmiş oluruz. En zor şey, biraz evvel muhterem hocamız ifade ettiği gibi eğitim. Yani bilmekten öte yaşamak. <gülüyor> Hepimiz birçok şeyi dilebiliyoruz ama tatbik etmeye geldiği vakitte kusurlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız çok oluyor. İşte bu mübarek saatlerin hayatından ders ve izvetler almak suretiyle bizim de Hayatımıza şekil düzen vermemiz, yaşayışımıza şekil düzen vermeliyiz. İslam'ın hayatımızın bütün noktalarında takip etmemiz gerekmektedir. Özellikle cemaat şuuru içinde hareket ederken birbirimizin eksiklerini tamamlamak, birbirimizin iyi hallerinden ibret alıp o halde biz de aynı uygulamaya geçmek zorundayız. <gülüyor> bu yolda kaybedecek hiçbir e, bu yolda hiçbir arkadaşımızı kaybedecek durumda değiliz. Kusurlu olabilir, noksanlı olabilir ama bir müşterek noktamız var ki o da hepimiz elhamdülillah. La İlahe İllallah, Muhammed ve Resulullah kelimeyi sevgildiğinde ve kelime-i şehadette birleşebiliyoruz. Onun halinde diğer kusurlarda e, noksanlarda onları büyütüp de bu kârlandan, bu cemahtan, bu cemiyetten diğerlerine e, tabir vermek ve onları saf dışı bırakmak hiçbir surette bize yakışmaz muhayyizlik, yani İslam'ın dışındaki insanlar yanlış yolda olmalarına rağmen birbirleriyle pek iyi anlaşabilmektedirler. O yönüyle bizlerin onlardan daha fazla saflarımızı sıklaştırmaya, birbirimize destek olmaya, yardımcı olmaya ihtiyacımız vardır. Böyle olursak, ümmet-i muhammed oluruz. Böyle olursa, olursak cemaat, ruhuna sahip oluruz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği yedullah maal-cema' sırrına mazhar olmuş oluruz. Değerli kardeşlerim, her mükemmel insanın, her mürşidin, peygamberlerin dahi muarızları, muhalifleri, düşmanları olmuştur. Ama hak yol ve ee, Allah'ın emrine uygun olarak hareket eden insanlar o insan karşı fikirlerin, düşmanlıkların muarazanın tesirinde kalıp da yollarından hiçbir zaman geri kalmazlar ve farklı yolda yürürler. Öyle gibi, çok şükür burada bir cemaatru içinde bir arada bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk vahtetinizi bildiğimizi bildiğimizi muhafaza ediyorsun ve düşmanlarımızda da fırsat vermeyin. Bir hususu daha alnıq suretiyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Hazımamlı Zugay Hazretlerimize ilgili menatıktan hoşlandığı bir Pasal var. Bir gün sarayda bulunurlarken padişahın ikramına nail oluyorlar. Beraberce yemeği giyiyorlar. Yemekten sonra ellerini yıkamak için o gün şartlarda beyan ibrik geliyor. <gülüyor> Padişah İbrikle Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin eline su diyorlar. Valide Sultan da havlu tutuyor elini kullanmak için. O sırada Valide Sultan'ın hatırına iletiyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Efendi Hazretleri bir keramet ıshar buyursa da biz de vakıfı olsak diyerekten o düşünce tabi malum oluyor Aleyhisselam'ın kida alacaklarını ve buyuruyorlar ki bir kul ki bir kimse ki tadişah ona eline su döker valide sultan da havlu tutar e başka keramet ısrar etmesine herhalde mahay kalmaz burada çok muhterem hocalarımız ilim erbabı hem meslekten hem ee, Seviyeden insanımız burada şehadet halindeler ki bu Muhammed Zahid Kotskos Efendi Hazretleri Mürşid-i Kamil'dir. İşte bu hal bile onun kerametlerden biri olduğunun aşikar delilidir. Ben tekrar o zaten şefaatine elimizi cennette cemalullahı birlikte görmemizi Cenab-ı Hak'tan ediyorum bu, bu güzel toplantıyı manevi sohbeti ve sofrayı hazırlayanlara huzurunu teşekkür ediyorum hepinizi en kalbi muhabbet ve selamlarımı selamlıyor Allah'a emanet ediyorum Allah razı olsun diyorum İçeride Erdem Mayıs'ı dinleyeceğiz. cenab Allah'ın selam rahmeti Allah bereketi üzerimize olsun. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat üzerine olsun. Evliya Allah'ın himmeti üzerinde olsun. Hasreten Efendi Hazretlerinin ruhaniyet aramızda olsun. Ben Efendi Hazretlerinin üç kere tanım, e, görmek saadetine yaşıyorum. Hatta. Birincisini anlatacağım. Sanırım 74 24-75 yılların biriydi. Kahraman Maraş'ı Halk Doktor Sadık e, Cafer Tatlıdal geldi, abi dedi Nüjda hayrola e, Hazretleri bu akşam teşrif ediyorlar, hacca gidiyorlar. Maraş'ta geze diyecekler. E, i̇nşallah sizi de bekliyoruz. Evet dedi. Tabii çok sevindik. Dedi sanıyorum 5-10 araba olacak çevresinde. Efendi Hazretleri de yakınlarının yolcuların otelde kalmalarını istemez. Dedik o sorun değil. Hemen bir telefon zinciri kurduk. Arkadaşlara haberler gönderdik. O gün Afet Beylerin elinde Efendi Tanımak saadetine erişin. Şimdi orada tabii çok sohbetler oldu, lakifeler oldu. Hatta bana da bazı sorular sormuş. Ben de cevap vermişim. Ama ben hiç hatırlamıyorum. Yani e, Esat Efendi Hocamız onun güzelliğinden bahsetti. Gerçekten hep e, yani o güzel cemali seyretmek böyle dalmışım. Şeyin sonuna kadar yani Samim'in saat 10 11 kadar oturmuştuk. Bize, e, e, bizim de hanen teşrif ettiler. E, ya dinleri o ziyarete giden, eee hacca giden arkadaşlardan birkaç tanesi bize düştü. Ve gittik. Sohbetimiz orada da devam etti arkadaşlarla. Sabah erken kalktık. E, sabah namazı kıldık. Ulu camide yani kılacak diye emretmişlerdi. Ulu Cami'de, Maraş'ın Ulu Cami'sinde sabah namazına yetiştik. İlk defa oda o da ilk oldu. Dikkatli i Hagecam'la e, tanımak e, nasip oldu. Tabii yakın halkası vardı. Biz de ikinci halkayı e, şey yaptık. E, İmam efendi iş ağrıdı tabii. İmam Efendi e, bir o bir kitabını, Hakk'ın kitabını hediye ettiler, tavsiye ettiler. Zaman zaman bunu okuyun dediler. Şimdi biz burada dediler, biraz şey yapacağız, bunu okuyacağız. O efendi de oturdu. Tabi dedi, aldı e, e, kitabı saklayacağız dedi. Orada ilk defa ona da şahit olmuş oldum. Sabahleyin de işte oradan namazdan sonra zaten yolcu ettik. Ee, ulu Cami'nin önünden yani onlar gittiler görünen gönlümüz de böyle bir e, su gibi arkalarından akıp gitti. Allah şefaatlerine nail etsin. Allah'ın selamı olsun. de <tose> la muhtemelen kendisi saygılarımızla saygılarımız, sizlere devam ediyor. Ve bu bölümde araştırma üzerine bir tip ediyorum değerli izleyicilerim kıymetli arkadaşlarım böyle mübarek ve bir gecede konuşmak benim için bir şeref fakat gecenin ilerleyen bir saatinde ve mevzu bu kadar vakıf insanların huzurunda konuşmak da herhalde eski bir diyeyim olduğu sorduğun gibi çeşme yanında uygulamaya benzeri kusura bakmayın ben sadece bir hatıra anlatacağım. 1936 86 yılıydı. Hala hasretleri hep birlikte çektiğimize inandığımız. Cemal'ler arası ittibatı sağlamak, analizde konuşmalarını sonradan kaldırmak ve bir muhabbet havası eskirmek düşüncesi ve hasret içindeydi. Böyle bir çalışma İçinde de sanılan kitaplaştırdığımız maneviyat dünyamızda iz bırakanlar isimli kitabın özünü hazırlamaya karar vermiştim. Çeşitli arkadaşlarıma da meşgara Bu arada bir asker arkadaşımız yaz hayatı çizmeye meraklı yapmış, edebiyat verici olan bir arkadaşımız eğer böyle bir çalışma gerçekleşirse ben her türlü yântıda hazırım. Bu çorbada benim ölçülüm olsun isterim demiştim. Ben çalışmaya başlayınca bu arkadaşımı hatırladım. Telefon ettim. Ve kendisine de çeşitli bir selamlarından, yakınlarından topladığım bir ve kitaplarıyla bir hükman zahmetli eserlerinden vereceğini söyledim. O gelip almak için söz fakat birkaç gün sonra bir servis geçireceklerini ve çok gidilerek bu yavrunda bulunamayacağını söyledi. E sağ olun, olsun başka bir zaman inşallah çalışırız dedi. Fakat bir gün sonra bir gün heyecan vermişle, tekrar telefon etti. Dedi ki yardım edeceğiz. İstediğimiz şeyleri yapacağım dedi. Hakikaten o çalışmanın sonuna kadar o arkadaşın çok değerli olduğunu gördüm. Benim dağıtığım sürekli ve bütün güzeltmelerini da kendisi büyük bir şeyle yaptım. Yapan bilimlerinin sebebi şu. Asil tepkiş dolayısıyla izinler kavrulmuş, izin onlar bile çağrılmış. Herkes meşgul. Fakat son bu benim bir tüze var. Bu düzeyden anda bir tutumluk yapıyor ve çalışıyor. Amerikan uzman dahil Amerika'dan parça getirilmesi hatta bir uzman getirilmesi gerektiği kanaatini söylüyorlar. Komutan da çok sinirli bir konuyette bu iş yapılmakta gerektiğini düşünüyor ve tek dışa kadar düzenin çalışır hale getirilmesini istiyor. Dolayısıyla arkadaşımız bu mazeretiyle bize yardım edilemeyeceğini söylüyor. Fakat o gece rüyasında ili yarı heyletli, bir yüzlü, nurani yüzlü. ben de yastıkak aldım. İsa başında kendisine tüzenin arızasını gösteriyor. her anında işte şurayı tamir edeceksin. Arıza duramamış. Hayretler içinde kaldım diyor. Kendisi alakalı kadar güzel kuşları görmüş bir taksiyon evet. Büyük bir evet. saniye içinde gittim diyeyim. Baktım hakikaten arıza oradan ve koltuğunu gidiyor, koltuğunu ben düzeyi yapacağım. Fakat bir hafta izin istiyor. Sana 10 düştüğünü izin yaptı, diyor. Ve hakikaten düzeyi çalıştırdım, diyor. Herkes hayret içinde kaldı. Hatta amalikallığın uzmanlığın beni yönelttirdim, diyor. Ve onun üzerine benim kitablarda işaretledi, döküm, bulduğum dökümanlar, hepsini tek hem okudum. Ee, Müslüptelerin tek hem yazdı. Ama bu harika olaylar yaşanmaya devam etti. Biz eve geliyordu, kendisi askeri uzmanlarda şehrin İstanbul'un biraz bize göre dışarı bir mahallesini kalıyordu. Mesela bir akşam, o kadar alışmıştık ki her gün harika bir olay anlatacak diye bekliyorduk artık. Bir akşam geç kalmıştı, saat 1 ikilere kadar. Çalıştık, konuştuk, sorbet ettik, gittik. Ve cebimde taksi bedeli kazanacak para varmış, iktisadı değil diye bahçelerle ve harbi kadar yürümeyi düşünmüş. Oradan senin hiç buluşa Yoksa biraz daha ileri, Çedimdeki bahçelerin bir taklıkla bir taksiye edilecek. Kapının önüne çıktım diyor. Sen ha, diye, diyor. bir taksi yanaştı. Ben kaldırmak istiyorlarımda öneride kaldırmak isteyecek şekilde. İyice Yoksa biz bir korku, yükültü içinde devam eden şey, taksiye edilmeyince. Dedim. adam kardeşim Bin, dedi Bizim Bütün rağmen ben geçiremedim. Ben bin Ve baktım, dikkat ettim, sahabi açmadım. Çalışmıyor. E Her hafta son çöp bir yıl adımdan sonra çalışmayacaktır. Biz başladık muhabbete. Ve hiçbir münasebeti yoktan dini konular açıldı. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Ve farklı gidiyoruz. Neden sana fark ettin diyor. Neden gideceğinleri söyledim. Ne de bana verildi, soru sordu. Fakat yeşil bir ücreti, o ''Ey hemşerim, az iddialı görüşürüz bakalım, Allah'a sonra dedi, ben iyiymiş, gittik. Adam bittikten sonra ben şoklanıyordum. Ben hiçbir şey söylemedim, burada bana soğumadı, para da almadı. Kapımın ne kadar beni getirmek istiyor. İkinci bir gün, bir sürü şimdi kanunum, ben biraz rahatsız oldum. Kadere yansım bir bölümünü geçmesi lazım. O da taktinosu yapıp getirecektir. Ben öyle bir sıkışık anda tren istasyonuna geldiğinde ve tren situasyonunda yani saatlerde sınırlı bir zaman kişilerin getirmesi lazım, yetiştirmesi lazım. Trenden insanlar farklı kaça tartılışlar. Hiç gülecekler yok ama bir sonraki trende de geç kalacağım zaten geç kaldım. Terasi içinde istemiyor. Vagondan yine beyaz da kaldı. Nöyran'ın yüklü İki kişinin birine ve gel sesliyor. "Hadi de alırlar. Komutan gel sesliyor. Ama zihir vaziyette, ben serozlarını gösteren hiçbir işaret düzenliyordum. Ben en diremediklerini, biraz şöyle kalabalık içinde kendimi eylemiyorduktan sonra etrafına bağlayıp, o zaman bir teşekkür ediyorum. Ben sonuna kadar öyle kapalı ve ben davet eden, bana konuşamayan, gizatlı, göremezim. Evet. Ben fazla vaktinizi almayacağım. Bir arkadaşımızın anlattığı harika olaylar bize o zaman o kadar büyük bir şeritle zerkleyemişti ki, İnşallah Cenab-ı Hak veririz ve cemaatler arasında bir serbi atmosferi için demiştik. Elhamdülillah işte böyle toplantılara şahit olduğunca o duaların, kavli ve duaların, çok yerden kaynaklanan kavli ettiği duaların gerçekleştiğini görüyoruz. Cenab-ı daha etsin, aramızdaki muhabbetin ebediyeti kadar devam etmesin inşallah. Selamünaleyküm. Döndün sonra döndürüyorsun. ancak aramızda erdun gözleri var. Sebeplerinden biri 1.900.000 bir köşe yazısını okumuşum. Çok güzelmiştim. Sanıyorum aynı hastalığı anlatırsam aynı değil mi? düşünüyorum. Ve kendisi Sonra hepinize hürmetle Önce bu güzel maliyetli sergi teşekkür ederim beni çok esirgemezler. Anladım ki bu olanların artılar çıkarından Çünkü 1922 senesinde üniversitede inkcaklar vardı. Ben de, de Arkadaşlarımızın arkadaşımızdan bir tanesi bize Balakar Cuma gittiği camide kutlalardan kaslar getirdi. Yavetine götürdü hamur edildi. Dilemedin ama sonra o gazim ki Hazreti Peyti'ye götürdü. Kaslarımın vefa bekliyorduk. yemeğe bir daha geldik. O cümayet Ben Şivri cami atıyorum, isim olarak verildi camiye masında zaman başka bir şeydir. Yani senin bahsettiğin genel dolayi ile sakalarını kırmızı gördüm, öyle gördüm. çok genel Ama kudreti hiç diğer sosyalinde alınmasından hakikatlara benzemiyor çok fizikli bir artık alışmışken. ...duramıyorduk... ...ve sık sık gidiyorduk... Hatta çok zorun... ...bir de aslında... bir ...gidiler var... ...bir de gittik... ...mamızı kırdık, yaşandık şey vardı... ...dineye buyurduklar... ...yemek tutsuz... Yani ...benden de... ki... ...bu geçen tüneyde... ...tutsuz diyorlar diye zorunluğu tuzlatıyorum. Ya böyle bir, bir tuzalık böyle şimdi. Efendim, ee, bu devletin hakkında çok şey söyleyebilirim. değil mi? Şimdi de, ben çok yandan yaşamışım, çok, çok şey yaşamışım. Hayatında çok büyük tesiri var. Mesela sonradan o bir devletin olduğunu anladık. Ama ben bir iradet getirmedin. Seyir şu, kendimiz arayıp <gülüyor> demedin. Çünkü iradet getirmediysen sabit arayamamadık. Kendimiz arayıp <gülüyor> demedik de muhik olarak ama ibadet bizi hiç ayırt etmedi. Evlenmemize gidilmedi. İmkanımızı kıydı. Oğullarımızın kulağına Ezan-ı Muhammedi'yi okudu. Evlenmemizin İkinci hastası, valide hanımı aldı, bir kaşık çay, bir kaşık şekerle meşrik efendim. Askeri bittik, askerler bana yazdığı bir müstaharı, bir müstahar gibi ciddiyim, müstahar tabi. Bir gün hiç unutamıyormuş. Orada hastetilmeye diğer edip, ustandan ayrılışımı anlatıyormuş. Bir dakika çöpüyoruz 24 yaşında bir az keynet, yani 20 bir az O cümle şudur. Oğlum istikrar Allah'a mahsustur. Hiç unutmuyorsun. Ondan sonra bütün dünyayı, dünyanın istikrarlıkları karşısında insanların istikrarlıkları karşısında halkların istikrarlıkları karşısında hep o cümle aklına eylek. İstikrar Allah'a mahsustur. Demek ki kullanak Değil. Sonra askerden döndük, e, yine teşriflerdeki altında kayıtlarla karşılaştık. Anlatıyorum, senin birkaç tane eski Kur'an kırımı kaldı. O da eski hastalar anlattı. Bunlar böyle evde altın, yüz altın varileri bulunanlar, Kur'an yazdığımız Kur'an'ı hata bulanlara mükafat diye o kadar kendilerine elini o zaman Kur'an'ı birini getirdim, Aşkılar baktılar, bir kalem getire Şu Şurada İllâh'ın Bu, basit gibi görmen, alâ edildi gibi görmen. ve öde olduğu için daha var. Çünkü asıl keramet anahtarı gibi insan kendine nefsine anahtı Ama Tabi aslında bu temafutlar, bu, bu tatlı şeyler insan çok teşvik ediyor ve en onlar ondan kalıyor. Tanrıdıklığımızın ilk seneliği de hacca niyet etkiler, güzel etkiler, hacca deneyim. bu normal saygıyız, hukuk hakkında saygıyız. Yok etmeliyiz, etmeliyiz, etmeliyiz, etmeliyiz, etmeliyiz, Bu arada ki. Gelemiyorsun. Bana baktı. Sen de bir dersi olarak geçti. Eyvallah. Ama insanlık garip tarih. Unutuyormuş. Unutmadan tarihlerim tarih var. Aynen tarih, tarih. Gözünü öneceğim. Ama ben bir sen dersi 79.80 dersinde Ramazan sayfası yapıyorum. Bir, bir gün şöyle bir Şu Uluş'a geldik. Dedim Yaşım geçiyor artık. Açıyorum. Hazreti değil. Ben öyle olacağını ziyaretin bir his geldi içinde. Hemen de fazlalık ben. Borslarımı ödeyeceğim, alacaklarım olacağım, helalleşeceğim. Diye düşünüyorum. Hiçbirisi olmamış. Hatta hayaldeye demiştim ki o sene ilk defa galiba yanıt baktı. kaç şey yapıyorum. Sizin Bizim hanımla beraber dosyalarımızı verir fakat ben şu işlerimi topluyor, parayı sana yapalım demişti. abi demişti, vermiştik dosyaları. Baktık ki olmuyor, Bizim oğlanın bizi çekti, hanım bilemez oldu. İş mayna oldu. Gittim Ankara'ya, Ankara'ya gittim önce. Gelsin'in sahibi olduğuna kumar olacak bir eşsaldı. Allah taksa kandesini ötesinden. Ankara'ya gidiyorum dedi. Sen de Hacca'ya göndereyim ve kendini tamamlayacak. Hayal ve gidip, şu dosyanı kaldır. Ya ağabey, birinci kafesinin şeyi var, senin dekilerin var. Merayet Hazreti'ye gel. Sen bunu kabul etmesin ama hatırlısın, kabul et. Ertesi, vaktimiz seni gökursun. Çok teşekkür ederim. Dedim. İşte, hala uyanmıyor. Kendim ağabeyi Kasır, tipisiydi. Hatta ha, poliyeğenmişim, mandaliri, çok sevdiğim. Evet, bir şey sildi, et hasta. Sahte bir şey lazım ne bu sembolu. falan Açtım telefonu, evet, bir karabiliş servis. Ne Gittim, elçi şeyi gerçekten Türkçe diyor, üstüne Arıca sunmayın da İşte yarım saat, şurada burada, kahveyle içtik, el olmayı, sizi hacca gittik. Sizi Tam kelime, tam manası, elim aram, şey yapıyor. edin. üste o zaman günlardır. Beden itiraflıysan olarak hacca gideceksin. Ve e, bir dostumu anlattı Oradaki hacımızın şeklini şımar edildi ki. Hacileri o kadar. Allah'a tam olsun. E, güzel bir oldu. Ama ondan içinde kalan en büyük hata maç olarak şudur. Burada anlatmak istedik. Şudur bir yemek değildir. İskindad Paşa Fakat daha önce İskindad Paşa'ya 4-5 saf ancak olur. Cumalar karşı çıkıyor. Cumalar sonra olacak. Fakat yemekler daha iyi razi <Gülüyor> O gün bir alayiş, bir tam anlamı gördüm. ben. Bana öyle geldi. Bir boğuluk, bir, şey, bir acayip bir hal. Çünkü yavaş yavaş İslamiyet Siyasette söz sahibi olmaya başlamış. Hayretle bakıyorum. Büyük ne büyük, büyük kalabalara bakıyorum. Gözlerden gezerken gözlerden geldik Hazretler. Or oradaki bakışlara bakıyorum. Herhalde inşallah siz de dünya adam değiliz. Ben bunu üçten harfler varımdan kendim için havalıyım ay ben yani sizinle dağ olarak kavuruyorum ama herkese... ...herkesin bu dağlar feshedersin demek şimdi de yeni bir nedenden bir temsilcisi olarak Ahmet Bey'e Allah'ın meşrita'nı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eşma'in. Değerli büyüklerim kıymetli kardeşlerim, Hocaefend Hazretleri gibi bir deryadan bizim gibi acizlerin bazı yönleriyle bile olsa bahsetmeleri ve da bu cesareti göstermeleri cahil, cesur olur. Ve affeterek başlıyorum. 1972'li yıllarda biz <gülüyor> İskender Paşa'da Hoca Efendi Hazretleri müşerref olduk. Bir dönem lüttüler, tetkede de kaldık. Ve o süre içerisinde biz Hoca Efendi Hazretleri'ni kamuoyu diyebileceğimiz halk arasında hep İskender Paşa Şeyh'i veya da Şeyh Muhammed Zahid Efendi gibi tabirlerle isimlendirirken, Hoca Efendi'nin tasavvufi yönüne artı olarak ilmi yönü ve demin bahsedilen şekliyle ekonomik yönü düşünmesi ahlaki yönü, sosyal yönüyle bir komplelik gördük. Ve gerçekten Hocaefendi Hazretleri merhum hayatı bütün olarak değerlendiriyor ve aşırılıklardan sürekli bizleri muhafaza ediyor. Lüzumsuz ifrat ve tefritlerden hep alı koyuyor ve kulaklarımızda dinleyenler olarak Aziz kardeş bir istikamet bin cennetten evladır dediğini belki bin kere eşit ve o konceliğini hayatı boyunca gördük. Orada yakinen bulunan insanlar da mutlaka bunu kardeşlerin ve abilerin de mutlaka anımsayacaklar. Hoca Efendi ve onun yoluna layık olmadığı halde Hoca Efendi gerçekten bir lider olarak ve gerçekten bir idareci ve idare eden olarak kendisine geleni gerçekten idare ediyordu. Ve o insanlara yerine göre güler yüz, tebessüm, ikram veya davetlerine icabet gibi durumlarda bulunuyordu. Ama taviz asla katta vermiyordu. Ve gerçekten Hoca Efendi bir liderdi. Ve işte eseri de cemaati ve cemaatimiz. Bunu değişik günleriyle görmek de mümkün oldu. 80 yılı önceleri ...bugünkü keşmekeşliğin bir benzerini yaşadığımız dönemlerde... ...Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi öğretmeni... ...Şehit Sedat Gün abinin... ...çocuğunu Hoca Fendaz seçimine getirmişler. Anne... <gülüyor> ...diyor ki... ...efendim... <gülüyor> ...çocuk 4 yaş... ...4 ay ve 4 günlük olunca... E, ...İslami eğitiminin başlaması gerekirmiş... Ben de bir elif ile birlikte size getirdim. Ve buyurun siz başlatın. Biz bir köşede dururken çocuk, 4 yaşında bir çocuk. Çocukluk ıı, vasıflarını her şeyiyle taşıyor. Hocet de merhum elif, de diyor. Çocuk demiyor. Tekrar elif, de yine demedi. Orada bir cami maketi vardı odasında merhumun bunun ışığı nereden yanıyor dedi. Ve kalktı o çocuğa buradan yanıyor dedi. Tekiz de okurum ama kamyon isterim. Tekiz de oku o zaman dedi. Bu amca dedi sana kamyon alsın. Ve bize yönelerek alır mısın dedi. Tabi alırız dedik. Ömer büyük yerden de tır bile alırız tabi. <gülüyor> ve ondan sonra gerçekten besmeleği çekti. Elif, Elif B, B, T, T ve o çocuğu gerçekten okuttu, eğitti ve öğretti. Bir başka yönüyle Akıncılar'da beraber vazife yaptığımız, Akıncılar'ın ikinci başkanı olan ve şu anda Türk vatandaşından çıkarılmış ve çoğumuzun yakinen tanıdığı mazlum bir kardeşimiz var Arif Altınbaş. Özel bir meselesi için kendilerini ziyarete gittiğimizde Ağır bir ameliyat geçirmedenle rağmen uzunca oturduk herhalde ki Aref'in ayakları e, üzerine tekrar kalktığında dengesini kaybetti ve düştü. Ve Hoca Efendi merhum bir babanın bir annenin şefkatinden çok daha öte aman evladım diye koluna girip elindeki bastonunu ona buyur sana vereyim diye uzattığını hatırlıyorum. Halbüsü âret pehlivan bir kardeş. Değil ayaklarının tutmadığı bir yerde, belki damdan düştüğine bir şey olmayacak birisi. Ve işte himmetini bir genç adama nasıl göstermesi gerekiyorsa, çocuğa ilaveten kendi de kuşatabiliyordu. Yine bir vesileyle kendilerini ziyarete gittiğinde Tekir Dağı merhum oldu bir amcam. Sabah erkenden hocaların hazretlerinin huzuruna gelmiş. Efendim bu gece şu rüyayı gördüm diye derine derine ve bir kelime belki de atlamadan onu anlatmaya çalışıyor. Rahmeti o kadar ilgi gösteriyor ki E ee, amca bey, daha E ee, amca bey diye o ihtiyarın halet ruhiyesi içerisinde onu da kuşatabiliyor. Ve gerçekten biz sonra hocaefendinin çocukla çocuk oluşu, gençle genç oluşu, yaşlıyla yaşlı oluşu Allah Resulü'nün İzleyicilerin olma vasfı gibi çok önemli bir vasfı bir kere bize de, e, eksersiz ettiğini, bir kere bize gösterdiğini ve ondan bir nefes, bir sıhhat getirdiğini ve taşıdığını gördük. Değişik vesileyle, yani İstanbul'da, yani öğrenci çalışmalarında, Milli Fiktaleme Birliği Akıncılar gibi, Günümüz İslami seviyesine gelişte belirli köşe taşları olan kurumlarda bulunduğumuzda, kendileriyle istişare ettiğimizde ve emir aldığımızda, şu meseleyi de şöyle yapın. Ama gidin falancı abinizi de bir danışın. Bu bizi çok e, tedirgin ediyordu. O abi diye bizi yönlendirdiği insanlar belki de bizim o dönem yaşadığımız kavgayı, haleti ruhiyi bilmeyen insanlardı. 1-2-3 herhalde bizim rahatsızlığımızı yani bilinmeyenleri yani bilme noktasında hiç hissediyor şey ki irtibasınız olsun diye istiyorum Mehmet. Yani daha açıkçası salonun bu tarafıyla bu tarafı arasında bir koordinasyon. Nesiller arası bir kopukluk veya cinsiyetler arası bir kopukluk veya meslekler arası bir kopukluk değil. Gerçekten cem olma ve cemaat olma noktasında gerçekten bize Resulullah'tan bir nefes, bir sıhhat yine taşınmış oldu. Ve son olarak fazla vaktinizi almak istemem. Yine Akıncılar Genel Merkezi'nde bölge toplantıları için Konya, Maraş değişik yerlere gitmeden önce duasını almak ve elini öpmek için odasına girdiğinde böyle bir yere mi gidiyorsun? genç insanlarla mı muhatap olacaksın? O zaman her gittiğin yerde genç kardeşlerine şu ayeti oku. Suriye Fethi'nin son ayetini bize baştan sona okudu. Bu arada bilhassa müminlerin vasıflarından müminin vasıfı kafire karşı şiddetli ve azametli mümine karşı da yumuşak ve şevkatli olmayı. Bunu her gittiğimiz yerde söyleyeyim. Ve tasavvufu ahlakta değişik yerlerde zikredildiği gibi ''Korkma, düşman içme düşman elinden su olsun kandırmaz seni, korkma düşmandan ateş olsa yandırmaz seni.'' diyerek bizi bir kere daha genç adam olarak motive etmişti. 85 yaşında dünyadan ayrılmasına rağmen biz o günkü fizyolojik olarak genç kardeşler ve hadislerin içerisindeki olan kardeşlerimiz olarak her gittiğimizde Hoca kendimizden bir adım daha ileride bulduk. Ve gerçekten o bir öncüydü ve gerçekten yani bir kuşatıcıydı, idareciydi ve hepimizin belki de bu seviyeye gelmesinde Allah'ın dutluyla Hoca Efendi emeği çok büyüktür. Mekanı cennet olsun başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açın peygamberlerle birlikte onun ashabının yolunda gidenlerin silsilesi sadatınızın ve tüm beşeriyetle birlikte bu kutlu yolu izleyenler büyüklerimizin şefaatlerinden Rabb'im cümlemizi hisseder eylesin. Allah her birlerinizden razı olsun. Velahi ahirü davlena. Elhamdülillahi rabbil Kahvayla göründüğü bir sevgili büyümeyi yokuşatmak bir görüntünün, bir bilginin, bir hak karşılığı, ve 13. seneye devlet münasebetiyle ilim-günlük sanat bakımınıza düzenlenen birleştiraklardır. Hepinize en taktik sayılarımızı, şükürlerimizin bahsetlerimizi arzadırıp ve problemlerimizin burada sanat edilmesine